kılsın. Şimdi Yahudilere baktığımızda Hristiyanlara baktığımızda onlara inen kitaplara baktığımızda Aleykümselam ve ee, bir İncil'e bakıyorsunuz. İsa Aleyhisselam'ın göğe çıkışında 30-40 sene sonra o Barnabas İncil'i var ya 30-40 sene sonra bir havari tarafından yazıldığını görüyoruz. Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat'ı ise hep ifsad etmişler hiç peygamberlerin sözü yani beyanı dediğimiz hikmeti dediğimiz o sözle zapt edilmemiş yazılmamış onlarda bir rivayet zinciri yok durum böyle olunca hep birbirlerine düşmüşler bir çelişki var kendi vahyelerinde bile yani ellerindeki kitapta bile bir ittifakları yok Aleyküm selam ve rahmetullahi wabarakat. Hoş geldin Kamil. Ama bizim dinimizde ise, yani Kuranda Kur'an'daysa, vahiy medlu ve vahiy gayr medlu dediğimiz yazılı ve sözlü vahiyde ise, hep bir rivayet zinciri var. Peygamber Aleyhisselam'ın ünlü olması, ...Arap topluluğuna inmesi... ...oradaki bir müşriğin dahi... ...kendine yalanı yakıştıramaması... ...o toplumun... E, ...yazmayı değil... ...kafasında e, meseleleri tutmayı... ...hıfsetmeyi... E, ...bir adet sayan... ...bir toplum olması... ...200 senelik tarihi bile... ...bir adam kafadan takır takır takır... ...hiçbir kelime katmadan... ...anlatır olması... E, ...onların edip olması... ...hepsinin şair olması yani hepsinin kültürlü insanlar olması, Allah Azze ve Cennem'in o toplumu seçmesi, vahyin bir yerde korunması. Bakın, bütün gelen rivayetlere bakın, hepsinin rivayet zinciri var. Şimdi, e, İslam düşmanları, özellikle Yahudiler, Hristiyanlar, bizim dinimizi baltalamak için Kur'an'a saldırmazlar kardeşlerim. Önce, sahabe arasına taan oluştururlar. Bak o şöyle demiş bu böyle demiş, şu şunu çekememiş bu bunu çekememiş, şöyle etmiş böyle etmiş, önce bunu gündeme getirirler. Sonra Ebu Kureyla'nın üzerine yüklenirler. Nasıl olur da bir adam 5376 tane hadisi rivayet edebilir? Düşünün kardeşlerim bir Kur'an hafızını düşünün 6.000 bin e, küsur ayet var halk arasında 6.666 diyorlar ama ben bulamadım onu 6.300 küsur zannedersem yanlış hatırlamıyorsam bir sefer bir böyle bir tek tek bir saydıydık e bir hafız bir sene içinde Kur'an'ı hıfzedebiliyorsa e bunu okuyabiliyorsa Ebu ile 4 sene Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yanında kalıp da bunları hıfz edemeyecek kadar mı Amaç orada Ebu Hureyri'ye saldırma değil. Hadislerin üzerinde taan oluşturma. Sonra böyle fikirler atmışlardır ki ortaya. İşte hadis Kur'an'a arz edilir. Uyarsa alırız. Veyahut haberi ehatsa alınmaz. Mütevatirse alınır. Yok nasıl ise mensuysa böyle bir şey yoktur. Allah unutma tutmaz. Bunun gibi birçok pis fikirler atarak veyahut akla uymuyorsa, akla ve mantığa uymayan hadis alınmaz tipinde bir şeyler oluşturarak hep İslam'ın üzerinde taan oluşturmuşlar. Ama kardeşlerim e, Rabbim hep bize ilim versin, Rabbim cehaletimizi gidersin, Allah Azze ve Celle'nin kitabına gidin, Allah Azze ve Celle hangi meselede şüphedeyse Hangisinde ihtilafa düşmüşsen, muhakkak sen orada bir cevap veriyor. Hiç hadise gitmeden, Allah'ın kitabına gidin, düşünün, indiniz cinnimiz, inananız küfredeniz, hepiniz bir araya gelin diyor. Şüphederseniz, bunun gibi bir kitap getirin diyor. Yani kıyamete kadar herkese burada bir meydan okuma var. Ondan sonra Allah'ın kitabına yaklaşırken, öyle ölçüler koymuş ki kardeşlerim onda ihtilaf yok kemale erdirilmiş eksik hiçbir şey yok gafil bırakılan yok çelişki yok yani bütün bu kaydeleri koyduktan sonra adama soruyorsun eksik bir şey var mı? yok diyor gafil ihmal edilen bir şey var mı? yok çelişki var mı? yok Birbirine tezat var mı? Yok. Bunlardan sonra birisi eğer dinde ihmal edilen ya o gün bunlar yoktu. Şimdi işte sigortaya yani o gün dinde sigorta mı vardı? Bunun hükmü nedir gibi yaklaşanlar var. Duydunuz mu? Yani o gün Allah unuttu haşa. Resulü söylemeyi unuttu. Bugün yeni yeni bir şeyler çıkmış da bunlara icma ile, kıyasla, bir şeylerle yaklaşma yollarına giden insanlar var. Halbuki kemale erdiğini iddia ediyorsan, aleyküm selamlar rahmetullah kardeşim, ihmal edildiğini eğer iddia ediyorsan, o zaman sen bir kez Allah'ın kitabına iman etmiyorsun. Allah Azze ve Celle öyle bir koymuş ki, kaydelerini, temel taşlarını, Allah hepimize elin versin. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Rabbimizin ayetlerini hakkıyla okuyalım. İnanın ne bu şek, ne bir şüphe. Hiçbir şey kalmaz. Ki zaten Bakara suresinin hemen girişine bakarsanız, o inananlar için bir rahmettir diyor, şifadır diyor. Yol gösteren bir rehberdir diyor. Ama kardeşlerim, Allah'ın kitabına hakkıyla yaklaşılmazsa, Doğru okunmazsa o ona büyük olur. O ona artık bir eziyet olur. Rabbimizi anlamayı nasip etsin. Her yerinde nereye bakarsanız öyle misaller vardır ki, okudukça insan öyle şeyler alır ki yani Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Bir konu bütünlüğüyle okuma bir mesele siyakıyla, sibakıyla okuma, belli bir konu üzerinde okuma, kısalar olarak okuma, kısaların üzerinde düşünme, geçmişin haberlerini düşünme, hepsini ayrı ayrı ele aldığımızda Rabbimiz Panukh ve Teala'nın bizlere küçük demeden, büyük demeden her meseleyi aktarmışsa bu bizim için çok büyük bir hayır vardır. Ama bizler Yeter bunu kendi vahyimizden okumazsak başkalarının yazmış olduğu art niyetli şeyleri okursak bu bizim yakinimizi götürür mü? Götürür değil mi? İblis Adem Aleyhisselama yaklaştığında Adem git şu ağaçtan yı cennette ebedi kalacaksın deseydi Adem İblis'e uyar mıydı? Uymazdı değil mi? Nasıl yaklaştı? Allah size bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı sakladı bilir misin? Nasıl bir soru bu? Çürümüş, toz toprak olmuş bunlar nasıl dirilecek? Nasıl bir soru? Teşvişli, şeytani tereddüte götüren bir soru değil mi? Ve akabinde eğer bu ağaçtan yerseniz cennette. de Ölümsüz olacaksınız. Melekler gibi yaşayacaksınız deyip Allah adına da yemin edince Adem'den ile Havva ne yaptı? Yasak ağaca yaklaştı. Aynen insanlar da bir şeyler anlatırken ilimle gelmiyorsa, delimle gelmiyorsa, burhansız konuşuyorsa o söze icabet olunmaz kardeşler. Allah delimle hareket etmeyi Kur'an ve sünnete bakmadan gelen hiçbir haberi değerlendirmemeyi nasip etsin bizlere. Bakın Allah Resulü diyor ki Vesselam, Kişiye diyor her duyduğunu nakletme yalan namına kafidir. Diyor. Düşünün insan birçok şey diyebilir değil mi? Ama bu duyduğunu hemen bir nakletme ona yalan namına kafidir. Onun için dinde ne gelirse gelsin, bakılır. Kitap sünnete gidilir, doğruluğu tespit edilir, artık ona uyulur. Onun dışında ne gelirse gelsin, onun dışında ne gelirse gelsin, Kur'an ve sünneti olmadığı müddetçe itibar edilmez. Allah kendisine razı olsun. Ee, Ömer bin Abdülazzeb muhtezil eden birisi geliyor gel diyor Ebu Said diyor, seninle tartışalım din konusunda aleyküm selam amin ecmain. Ebu Said diyor ki ben diyor dinimi biliyorum diyor. ben dinimi tartışmaya açmam ki diyor dinimi kim tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir diyor Allah dinini tartışmaya açan değil dinini öğrenmede gayret sarf edenlerden eylesin bizi. Düşünün kardeşlerim. Sorun fıtri ise cevap da fıtridir. Sorun vahidense cevap da vahidendir. İbrahim Aleyhisselam'la Nemrut'un arasındaki kıssayı okuduk değil mi? Ben öldürür ve diriltirim diyor. Genel rivayetlere bakıyorsunuz tefsirlerde. Kıtlık zamanı herkes memruta gidip bir şeyler istiyor İbrahim aleyhisselamın da geldiğini görünce vezirleri diyor ki bu halkın arasında insanları karıştıran kışkırtan birisi diyor onu görünce memrut İbrahim'i yanına çağırıyor ve diyor ki bak diyor, iki tane eve iki aileyi hapsediyor birine yiyecek su veriyor birine vermiyor vermediği aile kısa bir süre sonra ölüyor Bak diyor, ben de öldürür diriltirim diyor. İbrahim Aleyhisselam, benim Rabbim güneşi şuradan getirir. Sen de şuradan getirsene diyor. O zalim şaşırdı kaldı diyor. Bu nasıl bir söz kardeşlerim? İslam'ı hiçbir zaman masaya yatırmamak gerekiyor. Ne zaman sen inancını, değerini masaya yatırırsan işin biter. Masaya her zaman yatan küfürdür. İblis Allah'a delil getirmiş. Kaç para eder kardeşlerim? İblis'in söylediği söz doğru değil miydi? Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Beni önce, onu sen yarattın. Nasıl benimle secde ederim diyor. Hatırladınız mı ayet-i kerimelerde? Söz doğru bile olsa Allah'a delil getirilir mi kardeşler? Allah hepimize Rabbimiz'in indirdiğine uymayı nasip etsin. Aklı gelen vahye teslim edenlerden eylesin. Çünkü mükellefin ilk yapısı idrakla başlar. Sonra o akıl gelen vahye teslimiyetle devam eder. Ee, İsmail Lütfü Çakan e, hem Sofi'dir kardeşler. Onların e, Altınoluk diye dergileri vardır, bir grupları vardır. Onlar genelde Bursa ilahiyette yapılanmışlardır. E, felsefi akımları vardır. Felsefeye kendilerine uymayan şeylerde hep inkara giderler. Güzel çevirmeleri vardır bunların. Altınoluk diye e, bakarsanız e, klasik Hanefi mezhebiyle tasavvufu birleştirmişlerdir. Tabi, Hanefi mesebinde, hatta bunu Hüsnü Aktaş da söyler. Ee, Hanefi mesebinin itikadından birisi, özelden bir kardeş soru sorduğu için cevap veriyorum kardeşler. Mursal hadisler e, zayıflar arasında geçer. Onların Bukhari'de 110 tane zayıf hadisi olduğunu söylemeleri hep Mursal hadisin e, nakillerinden kaynaklanır. Mesela Bukhari'de Ayşe annemiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam miraca çıktığında yatağa dahi soğumamıştı diyor. Hatırladınız mı? Miraç bahislerini okursanız görürsünüz. Halbuki miraca çıktığında Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam evli değildi. Ama Peygamber aleyhisselamın eşi olması hasebiyle, Ondan duyup da naklettiği için buna sahabenin mürseli denir. Ayşememiz de bunu çok yapmıştır. Ebu Kureyre de yapmıştır. i̇bn Ömer de yapmıştır. Allah onlardan razı olsun. Ama maalesef e, bazıları mürsel hadis işte raviye atlayarak peygamberi görmüş gibi rivayet eden hadislere denir kardeşlerim. Sahabenin mürseli vardır. Tabinin mürseli vardır. Mesela Allah kendisine rahmet etsin. Hasan-ı Basri ben diyor falan savaşta 300 tane diyor e, sahabeyle birlikteydim falan savaşta diyor. Onlar yalan nedir bilmezlerdi diyor. Biz hadis rivayet ederken hep peygamberden duymuş gibi naklederdik diyor. Ama falan oğulları falan oğulları çıktı da senet zikretmek zorunda kaldık diyor. Bunlara hadis usulünde tek tek bakmak gerekir. Ama bazı taklitçiler e, bu hadis hadisleri umuven tariflerinde zayıf dedikleri için Bukhariye'de, Müslüme'de böyle taan oluşturmaya çalışırlar. Kendileri mürseldir. Kendileri ehad kalır. Biz onlara gale almayız. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Güzel okumayı, güzel anlamayı Rabbim hepimize nasip etsin düşünün bir Bakara suresini okuyorsunuz bir kıble ayetini okuyorsunuz Rabbimiz subhanahu ve teala sana inananla topuğunun üzerinde geri dönemleri ayırt etmek için bir imtihan kıldım diyor hatırladınız mı ayeti ayet neden iniyor medineye hicret ettiğinde 17-18 ay mescid-i aksa'ya doğru bir namaz kılıyor hatırladınız mı İkide bir diyor, biz senin başını göğe çevirdiğini görüyoruz. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi çok seviyordu kardeşlerim. Hatta ayrılırken ey Mekke, Bukhari'yi okursanız, ben seni çok seviyorum. Vallahi kavmim beni buradan çıkarmasaydı, ben senden ayrılmazdım diyor. Medine'ye geldiğinde ise Ya Rabbi, Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi de bana sevdir diyor. Atam İbrahim nasıl ki orayı harem kıldıysa benim için de burayı harem kıl avı avlanmasın ağacı kesilmesin diyor. ve Medine'de böyle ne yapıyor? harem kılınmıştır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hep Mekke'nin, Kabe'nin kıble olmasını az oluyordu biz senin diyor ki de bir artık başını göğe çevirdiğini görüyoruz artık seni hoşlanacağım bir kıbleye çevireceğiz peki Mescid-i Aksa'ya doğru dön diye bir ayet var mı kardeşlerim? Var mı? Yok değil mi? Aleyküm selamlar de kardeşlerim. Ama Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru dön var değil mi? Bakın bunların hepsi imtihan. Yine yanlış hatırlamıyorsam ya haşırda ya fetihte Allah Resulü Salatü vesselam oraya vardığınızda diyor o kurma dallarını kesin. Sahabeler bir kısmını kesiyor bir kısmını bırakıyor. Kestikleri de Allah'ın emriyle bıraktıkları da Allah'ın emriyle diyor. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. İnşallah e, bunu müsait bir zamanda tabi baştan delilleriyle alıp işlersek çok çok fayda vereceği eee kanaatinde e, muhakkak ki fikri ayrılıklar Musa e, çatışmaya, kargaşaya, savaşlara kadar götürür. Çünkü e, toplumdaki iş bölümü ne kadar fazlaysa refah seviyesi de o kadar yüksektir. Ama inanç ne kadar ayrılmışsa o kadar kargaşa o kadar insanların birbirine düşmesi söz konusudur. Düşünün Allah Resulü ve Vesselam İslam'ı anlattığında gelin bir olan Allah'a ibadetlerinizde hiçbir şeyi eşkoşmayın dediğinde ki bütün peygamberlerin daveti budur. O toplum ne dedi? Sakın ha, latı, menatı, hubeli, uzayı bırakmayın. Yani biz şimdi ilahlarımızı birleyeceğiz mi? Onlar zaten namaz kılıyorlardı. Onlar zaten oruç tutuyorlardı Musa. Zaten elç Neden baba oğul karşı karşıya geldi? Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Rabbim razı olduğu dinini öğrenip yaşamayı nasip etsin. Bu olmazsa kardeşlerim hep akıl devrededir. Akılda töreydi, ananeydi, atadan, babadan gelen neyse ona uyar. Ve kuru kuruya iddiayla gelen vahye ne yapar? karşı çıkar. Bu da birçok kargaşanın gündeme gelmesine sebep olur. Aleyküm selamlar. Size de. Evet. E bunlar bir Kuran okusun inşallah. Bir dinleyelim. Sonra biz de yavaş yavaş kaçalım. Saat bir oldu. Biliyorsunuz biz yaşlı adamız. Artık dede olduk, torun sahibi olduk. Genç değiliz. Değil mi? Selahattin okuyacağım Damat e, hakikaten üşütmüş herhalde bir de e, şey değişikliği istirahat ediyor, yattı gitti. Mümkün değil Musa. Şimdi Rabbim Sübhanahu ve Teala yanlış hatırlamıyorsam Haşr 13 14'tü. Onlar diyor Allah'tan çok sizden korkanlar. Öyledir. Çünkü onlar akıl etmez bir topluluktur diyor. Sen onları birlik beraberlik içinde zannedersin. Halbuki onlar karma karışıktır diyor. İşlerindeki ihtiras hat safhadadır diyor. Bütün mesela daha önceki kitaplara gidiyorsun. Bir Hanefi mezhebine, bir Şafii mezhebine aralarında o kadar çok ihtilafa gitmişler ki Aleyküm selam ve hoş geldiniz. Yani anlatmakla bitmez. Onun için Allah Azze ve Celle Allah'a ve gününe iman ediyorsanız, ihtilaf ettiğiniz her meseleyi Allah'ın kitabına ve sunanın sünnetine götürün diyor. Evet. Sebenlerden bir Kur'an dinleyelim inşallah. Buyur Bammar. var. Selamünaleyküm aleyküm. ve rahmetullah